Bakara 18. Summün bükmün umyun fehum la yecirun. Summun bükmün dilsizdirler umyun. kördürler fehum la onlar dönmezler kavluhu azze ve celle summun bukmun umyun fehum la kördürler sağırdırlar dilsizdirler ve onlar la yahcun onlar dönmezler bu ayet yahtemulu ve cheyne iki şeye ihtimali vardır ahaduhuma bu iki ihtimalden birisi summun sağırdırlar yennehu çünkü o kimse hutime ala azanihim onlar kulakları üzerine mühürlenmişlerdir ve ala sem'ihim işitmeleri ve ala kulubihim ve qalbleri üzerine bu aslında ve ala epsa ahim de denebilirdi değil mi? Evet. Sem demiş ama çünkü işitmediyince bizde aslında kulak da anlaşılıyor. Kulakla işitiyoruz ama bu da görmekten bahsed. Sema aslında summun sağdırlar. Kördürler. Büyük münde işitmezler. De burada sem ahim dedi ya ve ala sem ve ala efsarihim diyecek aslında. Şimdi hocam bak summunu açıklıyor. Azanı işitmezler zaten hocam? Duy şu yani mi? şu var, işitmeleri mi Kapanmıştır a anlamında abi. Yani kulakları e, Azan'in kulakları üzerinde mühür vardı, duymazlar anlamı buradan çıkıyor. Ve duyu duyma organları evet. asılları mühürlenmişti. Duyumayla irtibatlı bütün şeyleri sayıyor. Ha, ya, ala ala tamam, şu şimdi mu? oldu? Kulakları, işitmeleri a ve kalpleri üzerine mühür basılmıştı. Fele yesmeune ne? ama bak şimdi burası beni doğruluyor işte. Fele yesmeune, fele Şimdi onlar duymaz işte. evet. işitmezler yani. Görmezler ve akletmezler. <gülüyor> tamam. Aynı şey işte. Yani şeyleri kulakları kapalı ya mühürlü yani. olduğu için duym duymaz. Ya ben onu anlıyorum. Benim dediğim anlamı. Ala azanihim kulakları üzerine. <gülüyor> ve ala sem'ihim işitme. Bizde işitme aslında kulakla ilgili değil mi? Yani görmeyle ilgili değil bak. Burada ve <gülüyor> la görmezler diyor. Benim dediğim o. İşitmeyi burada görme anlamında almış. Yani oraya <gülüyor> ve ala ebsarihim deseydi belki biraz daha net anlaşılırdı. Acaba Arapçada bu kullanılıyor mu? Bu sem'i. Görme anlamında da kullanılıyor mu yani? İşitme aslında sem'i. Ve yahtemin <gülüyor> Ennehum yine bu bunun ihtimali vardır. Şu biri demişti ya bu ahaduhume summendidi veya htemüle ennehum onlar summun bükmun umyun onlar yine sağırdırlar, hilzsizdirler ve kördürler. Niçin lima lem yen tfeu bi esma ve epsarhim ve kulur? Onlar işitmelerinden, görmelerinden ve kalplerinden yararlanmadıklarından dolayı böyle denilmesi muhtemel. Yani o var ama diyor onlardan faydalanmadığı için böyle denilmiş olabilir diyor. Yani yoksa o adamların kulağı yok, gözü yok, Yok, dili yok anlamına değildi var ama ondan faydalanmadıkları için onu daha doğrusu bu alanda kullanmadıklarından dolayı böyle buyurulmuş ihtimali vardır. Sünnu ihtilfe fi cevazı izafeti lafsil istisai ilallah Teala İstisal lafzının Allah Teala'ya izafetinin cevazı yani caiz olduğu konusunda ihtilaf ediyor. Ejazehu kavmin bir grup buna cevaz verdi yani istisal lafzının Allah'a izafe edilebileceğinin caiz olduğuna cevaz verdin ve imkane delik'e kabe minel Lema kapra minhum lem limada ahada istasubiyadin birisiyle alay eden hiçbir kimse yoktur ki Ya onun cehaletinden dolayı alay etmiştir. Ya kötü yaratılışından dolayı evet. alay etmiştir. hazihi. <gülüyor> Ancak alay edilen el müstehi bu hazihi. Bu tür bunun gibi bir alay etme kat yahtemülü muhtemeldir yani. Bu tür bir alay şuna ihtimali vardır. Zelke levla in amallahi alayhi ellezi kat eğer Allah'ın onlar üzerindeki nimeti olmuş olsaydı kat elfele anhu onların farkına varmadıkları. Bunun şuna da ihtimali vardır diyoruz. Eğer Allah'ın nimeti o kimse ondan kafil olsa da bir kimse üzerindeki nimetli olmuş olsa, anı bişti galihi bima zukiran. Yani bu zikredilenlerden dolayı, yani sunmün büyük münümündendi ya, onlardan dolayı eğer bir insan Allah'ın nimetinden kafil olmuş olsa, ile beraber maama le alal ifale min hazem ev hashun ve ak minhalil müstehzei. Bu kafillik yani bu farkına farkında olmama en böyle vahşi ve en çirkin minhalil müstehzei bhi. Yani kendisi Alay edilenden daha da çirkin olmuş olsa bile Şimdi Bir alay eden bir alay edilen var ya Yani alay edilenler kendisinden daha çirkin olmuş olsa. Ve li kâle azze ve celle. İşte bu nedenler. Şimdi Allah'ın bu summum büyük umumun var. Buraya devam balarsak biraz daha iyi anlaşılıyor. Şimdi bu Cenab-ı Hakk'ın diyor bir takım nimetleri var. Fakat bu nimetlerden gâfil o insan. Çünkü kendisine kulak var, göz de var, kalp de var. Fakat bu nimetlerden gâfil olarak tutuyor bir de başkalarıyla da bir alay ediyor. Al bu gidiyor. Alay edilenlerin durumundan kendisinki daha çirkindir diyor. Çünkü kulağı olduğu halde duymuyor, gözü olduğu halde görmüyor, kalbi olduğu halde anlamıyor. Bu durumu alay edilenden şimdi bir de bu münafıklar müminlerle alay diyorlar diye bir önceki ayet kelimeler. Çünkü ona da bağlı bu yani. Ya işte Allah'ın nimeti bu. Yok. Şimdi burada Allah'ın Allah nimet olan Ola... arkadaşlar. Yani şimdi... binahvi hazihiye biz doğru anlam verirsek bura çıkar. Şimdi binahvi hazi ile kastettiği e, adamın yaratılışındaki kötülüğü ve cehaletinin alaya geçmek şeklindeki bir alay mı yoksa Allah'ın summun lukmün, umyun dediğinin bir alay olarak değerlendiriliyor? Ya ve diye bir kullanım var hocam. Hocaz yok. Afle'yi var ya biz her şeye Allah'a Allah'a izafe edersek fail olarak Allah o Yani Allah kulakları gülderin üflemesi ne anlama geliyor? Onları kendi yaratmış olduğu nimetlerinden vazgeçtiği bırakması gibi. Çünkü bakiyen sen üzerin yasmada gelebilir. Lev le aleyhi. Eğer o kimse üzerine Allah'ın nimeti olmamış olsaydı, Allah ona nimet vermemiş olsaydı. Ne nimet ki ellezi fe al sene anhu. sebebiyle onu kendisinden gafil kıldığı Allah'ın nimetleri olmamış olsaydı. Evet tam Anhu bi iştigalihi bi yukarıda zikredilen sebepler meşguliyetleri sebebiyle Allah'ın kendisinden gafil kıldığı Allah'ın nimetleri olmamış olsaydı. <gülüyor> ancak bu şekilde icazehu cevaz verdi kavim bir kavim allah ona cevaz ve allahın alay etmesi yani alay etmenin allaha izaf edilmesine bir kavim icazet verdi tamam mı yani onun üzerine bunu bina edeceğiz yani allah alay edebilir neye cevaz verdi allahın alay etmesinin <gülüyor> cevaz verdi tamam, ve inkarizalik her ne kadar yaratılmışlar için alay etmek yaratılmışlara mahsus olarak kabih iyi bir şey görülmese bile allah için bunun olabileceğine cevaz verdi bir kavim <gülüyor> Niçin cevaz, Niçin cevaz verdiler? Cevaz, lima. Lima kabuhem minhum. Çünkü lima, çünkü dolayı şey ki kabuha minhum o insanlardan çirkin gözükler gözükmediği için. Lima o bir şey sebebiyle la ahadun bir kimse yestezu bi ahadin başka kimseyle alay etmez. Ancak li cehlihi evlu bu fi fil illa Bence bu cümleyi bak illay'ı burada bölelim. Daha sonraki cümleye bağlı. Bir şöyle bir daha verebilir miyim müsaadeniz hocam? Niçin <gülüyor> ev Sizden hiçbir kimse bir başkasıyla alay etmez. Ancak cehaletinden dolayı veyahut da yaratılışındaki bir çirkinlikten dolayı alay eder. Bu çirkin olduğu için mahlukattan yaratılanlar için bu çirkinlik. Yani karşıdaki insan ya cahil olduğu için onunla alay ediliyor ya da yaratılışında bir şey var. Mesela kulakları çok uzun mesela veya burnu çok uzun. Yani yaratılışta bir acayiplik var, bir çirkinlik var. Bundan dolayı ancak diyor, alay diyor diyor. Bu illa ve müstehzü binahvi ve hezhi ancak diyor. Bu tür şeylerle alay etme, kat yahtemülü bazen şöyle şöyle yorumlanabilir. Zelik'e levla inamallah alaihi nedir? Kat ahfela anhu istigalihi bimazukira. Allah'ın nimetleri eğer anlattığımız gibi kendisi Allah'ın nimetlerinden kafil olan kimsenin durumu gibi. neyle beraber ma ma la an haza ve aqbahun min falil mustehze bihi yani alayeden kimsenin durumu aslında alay edilenden daha kötü çünkü cenabe konu sunnun bukmun umyun diyor yani alay ettiği kimsenin belki bir cehaleti vardır belki bir efendim ve bir çirkinlik vardır bu ondan gafil ama onunla alay ediyor bunun o hali bu gafil olma hali daha kötü evhashun ve aqbahun Min halil müstehzeibidir. <gülüyor> Kendisiyle alay edilen kimseden daha çirkindir diyor aslında. Yani bir insanın cahil olması o kadar da alay edilecek bir konu değil. Veya yaratılışta bir şeyin olması o kadar alay edilecek bir konu değil. Ama kendisinde diyor olan nimeti görmeyerek bir de böyle tutup alay etmesi o alay edilen kimsenin durumundan daha çirkindir diyor. Bu insanın durumu. Ve li zelike azze ve celle. Bundan dolayı Allahu Teala buyuruyor ki. La yesher <gülüyor> kavmin sizden hiçbir topluluk alay etmesin. Min kavmin başka bir toplulukla. asa umulur ki en yekûnu hayran min O alay edilen topluluk alay edenlerden daha hayırlıdır belki. Tabi. velanisa minnisain sizden bir kadın topluluğu da diğerleriyle alay etmesin. Asa en yekunna hayran min hunna. Umulur ki o alay edilen kadın alay eden kadınlardan alay edilenler daha şeydir. Ancak bu tür şeylerle alay etmek kendisine verilen nimeti görmeyerek daha doğrusu kendi durumunu bak kendinin kâfilliğini görmeden bir başkasının şeysiyle alay etmektir ki bu diyor aslında alay edilenden daha çirkin bir durumdur. Diyor. Tabii yani alay eden, yani, aslında alay edilenden daha komik bir duruma düşüyor. Duruma düşüyor. Çünkü Cenab-ı kendisine göz vermiş görmüyor. Kulak vermiş duymuyor. Evet, bir de tutmuş başkasının cehaletiyle veyahut da işte evet. yaratılıştaki bir şeysiyle alay ediyor. Böyle bir alay etme durumu alay edilenlerden daha çirkin daha bir çirkin şeydir. Ve zâlike nehvü tekebbürü. Bu şey aynen kibirlenme gibidir. O. İnnehu kabihun minel halge. Çünkü kibirlenmek de insanlar için bima le Lehum eşkalun fil hadesi ve asarus sanat. Neden dolayı? Lehum o mahlukat için vardır. Ne vardır? Eşkalun fil hadesi. Yani sonradan yaratılmışlıkta bir şekil var. Daha ve yaratılma yapılma izleri vardır o kimsede. Yani kendisi vacibül vücut değil. Öyle olduğu için bu çirkindir. Mahlukat için çirkindir. Ve ihtimali kullüm minhum bimaktemele gayrehu. Bütün bu ihtimaller. Şundan dolayı tabihtir. Çünkü lehum onlar için... İşkalem ilhadesi. Yani sonradan yaratılma bakımından onlar zaten birbirine benzer. Şekil, şekil. Eşkel, benzerlik ya. Öyle diyelim. Sen bana benziyorsan ben de sana benziyorsam birbirimizi araya gidemeyiz yani. Evet. Aralarında benzerlikler vardır. Başka? Ahşap iz, sanat izler. Yani i̇zler yapılmış olma izler olma yani. Bakımından. Sonradan yaratılma izler yani. Birinin başka ne bakımdan? Muhtemale küllümünün bir muhtemle gayrefu. Birinin birinin taşıdığı şekil birinin de ması <gülüyor> açısında. Yani. Benim taşıdığım şeyleri sen de taşıyorsun, ha. senin taşıdığı mazellikleri yani, ben de taşıyorum. Yok birbirimizden farkımız, farkımız. ki. Tekebbülümüze üstünlük tastalım veyahut küçük görelim. Ve caizün caizdir ne? İza fetehu ilallahi ta'ala lite'alihi anil eşbahi vel eşkali. Fakat Allah için ise Allah şekillerden ve benzemeden yüce olduğundan dolayı bunun Allah'a izafesi fesi caiz. yani, Allah caizdir. Yani tekebbülün Allah'a iza fesi caizdir. Lite'alihi anil eşbahi vel eşkali. Şekil ve benzeme. Benzerlik yani ondan yüce olduğu için Allah-u Teala münezzeh olduğu için Eşi ve benzeri olmadığından dolayı ondan yüce olduğundan dolayı Allah için tekebbürü izafe edilmesi caizdi yani Allah büyüklenebilir. ve ihaeti ihtimali muhtemele gayrahhu yani başkalarının olan şeyin onda olmamasından dolayı ve bir ya ol Hüseyin ennetcar Hüseyin ennetcar bu istizanın Allah'a izafesine gay olur ve Eba kamin delike İlla ala Ahvalin ila manel ancak yani ahval durumların izi tasrufu işitenin anlayışını Allah'ın istizayı. Allah'a yöneten diyelim, durumun izi olursa akabinde anca. Ne ahbi gibi mesela? En yet kure ala istifialin lehu ceza en. En yet kure ala istifialin. Bir fiilin eseri üzerine e, zikredildi. Lehu evet en yüz kere ala çünkü ala gelince yüz kere ofice eder. Hmm. İstifialin. Lehu kendisi için bir ceza olan bir yaptırım olan fiilin izi, zikredim, izi, izi. akabinde bu zikredilmesi gibi istizan minhu cezaül istizay ve minhu bundan e anlaş ne şey? anlaşılıyor cezaül istizay istiza ne gibi kezikril seyi eti fi cezai vel mekri ve nahvizalik kezikril seyi yani kötülüğün söylenmesi fi cezai vel mekri ne, ve nahvizalik aldatmada ve cezalandırmada kötülüğü karşılığını ver. kötülüğün söylenmesi gider. Ve ve bunun gibi yerlerden ancak olur. Sünme mana manahnu fihi ala evci. Bizim kastettiğimiz mana şu şekilde de olabilir. Şu yönlerden de yorumlanabilir, yorumlanabilir. veya birkaç açıdan yorumlanabilir. Ahadüha bunlardan birisi Ma beyyenna. Biraz önceki anlattığımız sır. Ve sani ikincisi. Ma yünsebu ileyhi. Kendisine nispet olunan. Ma yünsebu ileyhi fi'lül me'muri. Emrolunlarının fiili kendisine nispet olunan. Ne gibiymiş mesela? Nahlu gavlül mü'minine lil münafiğine fil ahireti. Ahirette müminlerin münafıklar için söyleyeceği şu söz gibi. Neymiş o? İrci'u vera Dönün gidin. Basın gidin. Ve gavlü ehlil cenneti. Cennet ehlinin sözü. Ve duaihim. Ehlen nari ve cehennem ehlinin duası. Bil huruci yani cehennemden çıkmak için cehennem ehlinin duası. Ehli cennetin cehennem ehlini yani çıkın da yanımıza gelin diye çağırmaları. Şimdi orada dalga geçecekler ya manzara şöyleydi. Ben. Cennette Müslümanlar o makama gelince cehennemdeki münafıkları kafirleri görüyorlar. Ondan sonra münafıklara kafirlere diyorlar ki çıkın da gelin cennet yanımıza gelin kurtulun oradan diyorlar. Ondan sonra tam gelecekleri zaman ha, çağırmaları bu ve burada dea çağırmaları anlamına. Levsebete ma zekerahul kelbi, kelbi'nin söyledikleri eğer olmuş olsa doğruysa bu şekilde. Yani evet. onu zaten kelbi rivayet etmiş müminler cehennemdekilere gelin gelin diyecekler, sonra kapıyı kapatacaklar falan. Evet. Buna benzer şeyler söylüyor. Ve o yani bir ayet kerime örnek verdi, bir de kelbi rivayeti örnek verdi. Irji'u beraqüm bu bakalım. Yeme yaqulül münafiku ne? O günde münafıklar derler. Ve münafıkati evet. lilledine amenu inzuruna naktebis min nuri. Nurumuzdan biz de istifade edelim diyen münafıklar ve münafıklara erkek ve kadın münafıklara kıla denilecek. Ircuu ve ra dönün gerinize geri gerinize. geri Dönün ar adlı... nura. Nura başka bir nur. Ve kavlül meleiketi diyelim. Evet. E, meleklerin şu sözü. Fedu ve ma kafirine illa fi dalalin. Ve gayri zalik ve bunun gibi birçok örnek. Neymiş o? 39. sure 40. surenin 49. 50. ayet. Meali şöyle. Ateşte bulunanlar cehennem cehennemde Rabbinize dua edin, bizden bir gün olsun azabı hafifletsin diyecekler. Hmm. Cehennem bek, cen, bekçileri ise size peygamberiniz açık deliller getirmediler mi derler. Onlardan getirdiler cevabını verince bekçiler o halde kendiniz yalvarın derler. Halbuki kafirlerin yalvarması boşunadır. Bu kafirin illa fil Kafirlerin yalvarmaları ancak burada yani alay edilme alay edilmenin insan arasında caiz olmayacağını. Niye caiz olmayacağını? Çünkü insanların yaratılış bakımından hadis varlık olmaları açısından birbirlerinden fark olmadığı için yani bir takım yaratılış çirkinlikleri için veya da cahiletlerinden dolayı bir insanın bir insanla alay etmesi çirkin bir şeydir. Ama Allah böyle sonradan yaratılmadığı için ve diğer varlıklarda olan o eksikliklerin Allah'ta olma ihtimali de olmadığından dolayı bu alay etme şeyinin, alay etmenin Allah'a nispet edileceğini caiz görüyoruz.